Mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları kutları terk edip Şam'a yerleşince biz ona İsa'k ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık.